17. konu, Urve'nin, kavmini İslam'a davet etmesi ve Allah yolunda şehit düşmesi, Urf, Taif'e döndü, onları İslam'a davet etti, onların kendisine karşı çıkmayacaklarını umuyordu, çünkü o, onların büyükleriydi, yüksek bir binanın üzerine çıkarak oradan onları İslam'a davet etti, dinini açığa vurdu, onlar ise her taraftan Urve'ye ok yağdırdılar, bu oklardan biri isabet ederek onu öldürdü, Ölmeden önce kendisinizin bu akıtılan kanın hakkında ne diyorsun, diye sorulduğunda bu bir cömertliktir. Allah bununla bana ikramda bulunmuştur. Bu bir şehadettir ki Allah Teâlâ bana şehitlik mertebesi göndermiştir. İçimde, Hz. Peygamber Taif'i terk etmeden önce şehit düşenlerin içinde ne bulunuyorsa o vardır. Beni onlarla beraber defnediniz, dedi. Onu daha önceki şehitlerle beraber gömdüler. Denildiğine göre Hazreti Peygamber, Urf hakkında şunları söylemiştir. Onun kavmi içindeki durumu tıpkı Yasin sahibinin kavmi içindeki durumu gibidir.